Sadaka, zekat, infak, Kulâh-ı çok geçiyor. Yani kul diyergem olacak, Allah'ın mülkünü Allah'ın kullarına tevzi edecek. Bu da dört merhalede oluyor. Kalbin durumu. Birincisi sail. Cenab-ı Hak mallarını sail ve mahruma verirler buyuruyor. Sail ve mahrumun bir hakkı vardır buyuruyor. Sail nedir? Gelip sana halini arz eder. Cenab-ı Hak buna kadar hiçbir şey veremiyorsan kavlenme-i buyuruyor. Hiç ve tatlı bir söz söylüyor bazıları git git derler. Allah versin derler. Ya e sana kim veriyor? Bu gadab-ı ilahi çeken cahillerine sözler. Bir de var sahil haline arz eden, haline arz edene durumuna göre, icabına göre vermek lazım. İkincisi mahrum. Bu da iffeti dolayısıyla gelip isteyemiyor. Ayet-i kerimede Bakara'da yapacağınız hayırları diyor. Kendisini Allah'a adayanları verin. Bunlar da gelipse haline arz edemez. Herkes onu varlıklı zanneder. Burada Cenab-ı Hak mümini bir duyuş istiyor. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Nasıl kendimiz için bir şey tanıyoruz gidip istiyoruz alıyoruz. Demek karşımızdaki bir zor durumdaki bir insanı simasından tanımamız lazım. Cenab-ı Hak sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Üçüncüsü kendi imkanlarını paylaşanlar. Bu köle işte köpekle kendi imkanını paylaşıyor. Dördüncüsü, kendi imkanını bırakıp kendi imkanını devredenler. Bunlar da İnsan Suresi'nde Ali radıyallahu anla Fatıma Validemizin durumu, ayet-i muhtaç olduğu halde yoksula, yetime ve esire verirler. Kendi muhtaç olarak kendi haklarını veriyorlar, kendi aç kalıyorlar. Verirken de biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz diyorlar. Bir mihnet altında bırakmıyorlar verirken de. Gerekçe bildiriyor ayet-i kerime. Biz abu sem kam o sert ve belalı günden, mukassi günden, o zor günden korkarız derler. Kıyamet gününden. Cenab-ı Hak da onların gönlüne bir sevinç verir. O günün şerrinden o günleri koru buyuruluyor. Demek ki burada bize Kur'an-ı Kerim bildirdiği bu dört şekilde bir şey var, paylaşma var. Ve en mühim sanat, Allah'ın verdiği nimetleri kullanabilme sanatı. Hazreti Ali radıyallahu anh iki şey var ki hangisinden daha çok sevineceğim ben bilemem buyuruyor. Birincisi, bir Müslüman kardeşim beni bulur gelir. O kadar insan için beni tercih eder. İkincisi de onun ihtiyacını görürüm ben. Bu iki şeyi nasıl sevineceğini ben, ben bilemem buyur. Hazreti Ali radıyallahu anh. Hatta kendisine... Bir misafir gelmiyor, üzülüyor. Nedir derdin diyorlar? Ben ne işledim ki diyor Allah bana misafir göndermiyor diyor. Bella Hasan mümin de müminde, diğer müminle karşı kendi zimmetli olduğunu farkında olacak. Birbirine iki el gibi olduğunu farkını varacak. ve onun boşluğunu telafi etmenin gayreti olacak. Herkes birbirine muhtaç. Kıyamet günde bir onun o muhtarın duasına muhtaçız. O muhtacın yeni duasının kazalardan, belalardan korunalım. Ondan sonra Cenab-ı Hak onlar ki iffetlerini korurlar buyuruyor. İffetlik insanlık haysiyeti. Hayvanlarda bir Hayvanlar serbest. İffet diye bir şey yok onlarda. Cenab-ı Hak bu keyfiyeti insana veriyor. İnsan da nasıl bir insanlık haysiyetini koruyacağını bilmeli. İffetsizlik aile hayatına bir kangren olmuş oluyor. Neste bir Zulüm olmuş oluyor. Topluma karşı bir ihanet oluyor toplumun huzuruna. Velhalde Cenab-ı müminin bir normal bir huzurlu aile hayatı nikahlı aile hayatının olmasını arzu ediyor. İlla bugün de bu çok ehemmiyet arz ediyor. Sokakların durumu belli. Allah her lezzeti vermiş. Fakat bu lezzeti Allah adına olmasını istiyor. Normal ticareti vermiş. Öbür türlü kazancı vermiş. Cenab-ı öbür türlü kazancı istemiyor. İkisi de kazanç. Biri Allah'ın emrettiği şekilde, biri nefsini arzu ettiği şekilde. Nikahla helal kılıyor, nikahsızı haram kılıyor. Fiil aynı. Yani daima her şeyin bir Allah adına olmasını istiyor Cenab-ı Allah adına okumamızı istiyor. Hayat sürmek nefsane arzuları idealize etmek oluyor. Oradan güzel bir nesil çıkacak. Cenab-ı Hak onlarki iffetlerini korurlar buyuruyor. Dünyadaki yuvası Allah'ın arzu ettiği gibi olacak ki bu cennetteki yuvasının temelini teşkil edecek. Zeminini teşkil edecek. Cennetteki saadetini. Yani mümin için namuslu eksenli bir hayat isteniyor. Namus eksenli bir hayat isteniyor veya haya imandandır buyuruluyor. Efendimiz'e baktığımdan bakire bir kızdan daha hayalıdır buyuruluyor.